i.e.o.org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İlçe Müdürlüklerinin eczanelerden işletme kaydı talep etmesi hakkında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İlçe Müdürlükleri gıda takviyesi, bebek mamaları ve benzeri gıda ürünlerinin satışını yapan eczanelerimizden 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu ile kanuna dayanılarak yayınlanan 28.145 sayılı yönetmelik gereğince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na kayıt yaptırmalarını talep etmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri eczaneleri yönetmeliğin ek 14-44. maddesi kapsamında kabul etmekte ve kayıt onay belgesi almalarını zorunlu kılmaktadır. Yönetmeliğin 30. maddesi ise bu belgenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alındıktan sonra alınacağını düzenlemektedir. Oysa eczanelerimiz gıda satış yerleri olmadığı gibi 30 Mayıs 2012 tarihinde değişen 6197 sayılı eczaneler ve eczacılar hakkında kanun gereğince de artık belediyelerden iş yeri ve çalışma ruhsatı zorunluluğuna tabi değildir. Eczanelerin işletme kaydı ve onayı yaptırma zorunluluklarının bulunmadığı yönünde hukuk büromuz tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe müdürlüklerinin eczanelerimizden işletme kaydı talep etmeleri halinde mutlaka odamızı bu konuda bilgilendirmenizi sizlerden rica ediyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımızın devam ettiğini tekrar söylemek istiyorum. Bugünün soru ve cevabı ile sizlerle birlikteydik. Yeni bir soru cevap programında görüşmek üzere. Soru, cevap Hazırlanan ve sunan Eczacı Gülcan'ın Kılıç